أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين İtikad dersimizde kaldığımız ibareden devam edeceğiz. الله وكالله وتقدس hazretlerinin cihetten ve mekandan tenzihi babındayız. Yani şarihler İmam Gazali hazretlerinin قواعدül اقاعد isimli eserinde tabi tasnif yapmışlar yani bablar olarak. O şimdi ibareyi serd etmiş, peş peşe zikretmiş ama âlimler tabi hangi konu neden bahsediyor diye bab şey etmişler. Şimdi bizim olduğumuz yani konu diyelim, böyle bab olarak bab dememişler ama konulamışlar. Buradaki konu da anil ciheti vel mekan bahsi. Yani Allah-u Teala'nın cihetten ve mekandan münezzeh olduğunun beyanında Geçen dersimizde bu usta geçti. Maalesef tabi dünyada Selefi akımı çok ilerlemiş durumda. Arkalarında devlet olduğu için tabi Suud vesaire Bazı körfez ülkeleri de bu içinde var tabi yani. Bu iş Kuveyt'te, Bahreyn'de, Katar'da vs. çok yaygın tabii bu şimdi. Oralar Suud'un etkisinde. Bu Selefi ve Hâbi akımında da e, biliyorsunuz allah Teala'ya cihet ve mekan isnadı var. Yani haşa göktedir e, diyorlar. Haşa işte arşın üstünde oturuyor gibi haşa haşa haşa. E, bir, mahlukata sonradan yaratılanlara şeyden e, ait olan e, efendim, vasıfları Mevla-i Teâlâ'ya isnat ediyorlar. Bunlar tabii e, 72 fırkada mücessime olarak ...görülüyorlar. İbn-i Teymiye de bu kafadadır. Bunlar yeni çıkmış şeyler değiller. Ta ilk asırlarda da yani bu allah Teala'ya cisim ve cisimlerle alakalı... ...cismaniyet yani cisimlerle alakalı özellikleri isnat edenler, haşa. İşte bizim gibi iner, bizim gibi çıkar, bizim gibi oturur, bizim gibi kalkır, haşa, bizim gibi yüzü var, bizim gibi eli var, haşa falan. E bunlara mücessime deniyor. Ee, bu Yahudilikten de gelmezdir esasen. Bu 72 batıl fırkanın hepsinin mutlaka eski batıl dinlerle, muharref dinlerle, değiştirilmiş dinlerle alakası vardır yani. Tetsim şeyi esasen. E, Yahudilerden gelir. o الْيَهُودِ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَ Yahudiler dediler ki Allah'ın eli bağlıdır. Yani Allah cimridir haşa. Kur'an-ı bunu zikrediyor yani Allah'ın eli bağlıdır dediklerini E onlar o yani yahudiler devamlı böyle Allah Teala'ya cisim sıfatları e, isnat ederlerdi. E, bu tabii şeytanların işi yok. Zaten Hadis-i Şerif'te buyuruyor ya, e, her yolun başında bir şeytan durur. kişi kendi yoluna davet eder. Ven ne'aza'sulate mustakime fetteb'uhu. Benim dost doğru yolu bu ehl Sünnet yoludur. E, sünnet zaten Resulullah'ın yolu demek. Sünnet yol demek. Zaten kendi hadis şerifinin aleykümsünneti benim sünnetime bu yapışım buyuruyor. Zaten Kur'an bize emrediyor onu. Ee, onun zaten bir ismi yok. Niye ismi yok? E çünkü e, sünnet Rasulullah'a lazım yolu demek. Cemaat zaten Rasulullah zamanında e, efendim aleykümselam cemaati cemaattan ayrılma, yani sahabenin cumhurunun inancı e, ekseriyetini derken zaten münafıklar sahabeden sayılmaz. Görünüşte sahabe gibi dilerse de e, yani Allah'ın de sahabe değildirler. Dolayısıyla sahabenin Cumhuru demek, hepsi demektir. Onların itikadından ayrılmayın. Dolayısıyla, işte Eylül Sünnet ve Cemaat ismi nereden çıktı diye bir şey yok. Yani sünnet de hadislerde geçiyor, cemaat de hadislerde geçiyor. Dolayısıyla ama bir mücessime şeyini ayette hadiste bulamazsın. Mu'tezile bulamazsın, şia bulamazsın. Bulursun şaiyi, kötü bir nokta şeyde parça fırka diye bulursun. Dolayısıyla şu anda da İki tehlike tabi, bir şia tehlikesi bir yandan çok sarmış gidiyor, zemin buluyor yani bu memlekette. O daha fazla zemin buluyor ama bir yandan da bu selefi tecsim akidesi, yani allah Teala cisimlere benzetmek ve cismani sıfatlar ona isnat etmek, işte göktedir, yerdedir, işte iner çıkar haşa. Bunlar da arttı. Bunlar yoktu, 5-10 seneye kadar yoktu yani. Ben bu 40 senedir mesela takip ettiğim kadarıyla. çok böyle şüzuzat. Arabistan'dan bir iki adam gelirdi de bilmem ne de Fatih'te Matide'de bir şey açmışlar tayin 5 30 sene evvel bir kitapçı açtılar da orada bu işi yaymaya çalıştılar falan hala adam belki duruyor o kitapçı. Yani bunlara birkaç kişi ya gider ya gitmez. Herkes bunları şey dışı. Ne sana? Efendim e, İslam dışı böyle ne biçim inançları var diye görürdüler. Fakat tabii bu internetlerin çıkması, yayılması ...ondan sonra dünyanın bu şekilde ufalması, videoların bütün dünyayı bir anda paylaşılması... E, ...dolayısıyla e, milleti karıştırdı. E, tabii Mekke Medine'de okuyanlar, Mekke Medine'de okuyanların bir kısmı bunlardan zehirlendi. E, çünkü Mekke Medine'de e, Vahabi, üniversiteler, Vahabilerin elinde. Ondan sonra Maturid-i Eş'ari itikadını hepten tekfir ederler, kafir derler. Esas Eyl-i Sünnet'te kafir derler Vâbil'ler. Sabuni hocayı da işte o zaman Ümmül Kura'da Mekke Üniversitede hocaydı. Ona da kafir dediler. Vazifesinden aldılar mesele. Koca Sabuni, niye Eş'ari itikadında falan diye. Halbuki Eş'ari tam Eyl-i Sünnet yani. Bu tabii ilerliğe ilerliğe bugüne kadar geldi. Ee, ...hep bakıyorsun işin aslı tabii Mekke Medine'de okuyanlardan çıktı. Çünkü Pakistan, Mekke Medine öyle bir yer ki Pakistan'dan da talebe var, Türkiye'den de var, oradan var, buradan var. Şimdi Pakistan'dan okuyan, Pakistan'a gitti orayı bozdu. Türkiye'den oraya gidip okuyan, Mekke'de okuyan, Medine'de okuyan, hepsi bozuldu demiyorum. Hepsi bozuldu demiyorum ama bir kısmı e, çok acayip etkilendi ki Nurettin Yıldız da Mekke'de okuyanlardandır. ve etkilenmediği söylenemez. Çünkü etkilenmeseydi, Allah gökte mi, yerde mi, haşa sorusuna bu ne biçim soruyor, Allah Teala mekândan münezzehettir derdi. Allah gökte diyenlerin de doğru görüşleri var dediğine göre ve bunun etkilenmediğini bana kimse anlatamaz. Etkilendi. Ee, yani tarzlarda, şekillerde, hareketlerde, giyimlerde, kuşamlarda, şunlarda, bunlarda etkilenme hadi o kadar, yani önemsenir ama hadi o kadar ama itikat meselesindeki etkilenme tabi ne yaptı bugün? Kötü meyvelerini toplatmaya başladı. Kötü meyvelerini toplatmaya başladı. E şimdi de işte bir zakiran çıkmış geliyor. Efendim işte efendim, ne mezheb var ne şu var ne bu var. Kur'an'da eli sünnet yok diyor adam. O adam geliyor Nurettin Yazı'nın yanında resmi çekiyor. Yani beraber oturuyorlar. Öbür Selefi bakıyorsun yanında resmi var. Ya e Buradan bakıyorsun Numan Ali diye biri geliyor. Bak şimdi bunlar hep işte Pakistan asılı, Mekke'de doğmuş bilmem ne olmuş, Amerika'da büyümüş. Çok ilginç şeyler. Şecere bakımından diyor ya hadis-i şerifte. Ahir zamanda size konuşanlar olacak. Şecerelerini soruşturun. Yani şimdi Aslına de inmek icap ediyor. Şimdi Pakistan'dan, Mekke'den, o Amerika'dan. Şimdi buraya geliyorsa i̇şte konuşmacı olarak bunu e, canlı yayınlar yapılıyor. İşte videoları tercüme ediyor falan filan. O zaman insanlar düşünüyor. Bizi nereye götürmek istiyorlar? Bizi bir yere bindirdiler bir gemiye. Bu gemi nerede inecek? Yani geminin nerede ineceğini araştırmadan gemiye binilmez yani. Bundan evvel birçok gemilere bindi bu millet. Nerede indiklerini görülüyor. Nereden indikleri görünüyor Adnan Oktar gemisi nereye in tosladı? FETÖ gemisi nereye tosladı? İslamoğlu gemisi nereye tosladı? Biz bunları senelerce hep yetkili yetkisiz, etkili etkisi herkese anlattık yani. Bak şimdi de burada söylüyorum yani. Selefi akımı çok büyük tehlike üretiyor. Ve bu akım, işte Allah göktedir demek meselesi, bunların en büyük alameti farikasıdır. Allah Allah'ta cihet var diyorsa, yön var diyorsa, üst cihette diyorsa, mekanı var diyorsa, kesin vehabidir. Hiç lamıcım yok. Hiçbir el sünnet, maturidi eş'ari, selef-i salihin, selef-i salihin, hiçbir el sünnet, Allah Teala'ya yön isnat etmez. Nüsemmillâhe zaten, nüsemmillâhe şey enlâ keleşyâ ve zaten ancihâti siddhâli diyor. Al sana el-i sünnetin baba metni yani, ebed Imam-ı Rabbani Hazretleri'nin devamlı kaynak verdiği bir eser. Vedulemâli kasidesi. İtikat metnimiz bunlar bizim hep. Ne diyor? Allah Teala'ya zat deriz. Zatı var. Zat o, onun öz kendi varlığı demek. Zatı var. Fakat onun zatı altı yönden halidir, arınmıştır. Hiçbir yönle alakası yoktur diyor. Allah Teala'dan başka hiçbir varlığı yönsüz düşünemeyiz. Yönsüz düşünemeyiz. Arşında bir ciheti var, kürsünün de bir ciheti var, Sidretül Mütehan'da bir ciheti var, cennetin de bir ciheti var. Her şey bir, varsa bir şey mutlaka sağ solu, önün arkana göre konumlanıyor, yönleniyor. Ama allah Teala tek onun zatı, sıfatları da onunla beraber zaten, sıfat zattan ayrılmaz, cihetlerden münezzehtir diyor. Yani işte el er bu yani. Bu kadar bir şey bileceksin. Daha hiç bilmeyen olur, kaz diyor İsmet Garibullah Hazretleri. Bu kadar bir şey bilmediğin zaman ne oluyorsun? efendim önüne gelen rüzgarlara Müsait oluyorsun. Oradan esse bu tarafa yamuluyorsun, buradan esse bu tarafa yamuluyorsun. Maalesef işte e, bu düzenin bize en büyük zararı ne oldu? İnsanların harflerinin e, den koparılmasıyla adam Arapçayı bilmezse Osmanlıca okuyordu bir şey şey Osmanlıcada Cennet Mekke Hasan Abdullah Hamid Han Hazretleri, Nükussu'na Hamidiye ne kadar itikat kitapları yayınlamıştılar Osmanlı ecdadımız eli sünnetici. Şey. E şimdi insanlar şeyden koptu yani. Arapça zaten bilmiyor. E Osmanlıca yani Osmanlıca ana dilimiz yani. E onu da okuyamıyor. Okuyamıyor. Tercüme eserler de yeterli değil. E bir de o zaman da yapılan eski tercümeler Ömer Menas Efendi Hazretleri gibi zatların tabii dili ağır kalıyor. E zaten bu jenerasyon değiştikçe 10 senede 20 senede bir bütün kelimeler değişti. Yani dedemiz gelse şimdi torununun konuştuğu lafların bir kısmını bu ne diyor diyecek. Kelimeler de değiştiriliyor. Kültür emperyalizmine maruz bırakılan bir toplumuz. En fazla maruz bırakılan bir toplumuz. Yemen'in dili değişmedi. Efendim Katar'ın dili değişmedi. Onun bu da, yani Adamlar da tabi dünyadaki o toplumsal olaylara şey değiller, onlar da mahvolmuşlar, Kült şeyleri bozuluyor, her kültürleri, şunları, bunları, alışkanlıkları, şey, efendim, ahlakları bozuluyor ama hiç olmaz adam bir ilk kaynağına indiği zaman bir buhari okuyabiliyor, bir Müslim'i okuyabiliyor. Yani ne olursa olsun ilmi yetersiz olsa bile, bir Arap lügatından gitse bile bir şey bulacak yani. E bizde şimdi adam nereye kalıyor? İşte Numan Ali'nin dediği gibi sen diyor, internete bak diyor ya. Sen internete bak diyor. Ne hocalara, alimleridir diyorsun. Ha internete de bak hangisi de güvenli, hangisi de emanlı? Çünkü neden? O sitelerin çoğu yurt dışından yönetiliyor. Yurt dışından yöneten kimisi Vehhabi'nin elinde, kimisi Şia'nın elinde, kimisi IŞİD'in elinde, kimisi Selefilerin elinde. Ki bu usta Selefilerin devlet gücü olduğu için arkalarında. Şia'nın da, yani Google'da şurada burada bir şey aramaya görüyorsun, ya Şia çıkıyor ya Vahabi çıkıyor. Yani biz devamlı mesela kitap yazdığımız araştırmalar yaparken, Bakıyorum ben şuna, ben tabii kaynaklara inerim, öyle bir kitap açarım da. Ya şu konuda ne demişler diyorum, bir bakıyorum, sitenin çoğu Vehhabi, çoğu da Şii. şu bir ehl Sünnet'in e, yani üst sıralarda, bastığın noktada sana bilgi verecek sitesine şu anda yani çok rastlayamıyoruz. Ekseri Şia demiş, mevki diyorlar onlara işte internette ne diyorsanız işte, site mi dönüyorsunuz, ne diyorsunuz? Yani Şia acayip patlamış durumda. Nereye gidersen Şia çıkıyor, Efendim ya da bunun karşısında Selefi, Vehhabi kafası çıkıyor. Gerçek ehli sünnet nerede? Bizim Müslümanlar burada tarikatlara bölünmüş, cemaatlere bölünmüş, fırkalara bölünmüş, heziplere bölünmüş. Herkes kendi şeyhine kutup kavs derken milletin din elden gidiyor. Gençliğimiz Selefi, Vehhabi, Şii akımlarına terk ediliyor. Ya mübarek olsun senin şeyhin sana, benim şeyhin bana... ayrı dava ama biz ehli sünnet kimliği altında niye bir birlik oluşturamıyoruz? Bütün camialer, ehli sünnet camialer, tasavvufta nasip olsun olmasın. Tasavvuf şartı yok ehli sünnet olmakta. Bu noktada bir kimlik niye oluşturulamıyor da? Amerika'dan şuradan buradan hiç aslı nesli siciresi olmayan şovmenler getirtilip bu millete izlettirilerek gençlik internetlere takılın Kafanıza göre mana çıkarın, alimler, şekler bir şey bilmiyor e, deneyen adamlara efendim mahkum ediliyor. Çok tehlike var. Bu gidişat hiç iyi gidiş değildir. Ama maalesef arkamızda devlet gücü olmadığı gibi. <gülüyor> yani ce, cemaat gücü de yok. Ben tek başına bir adamım yani. Hiçbir cemaatta beni bu hususta bir destekleyenim yok. Allah razı olsun de, dinleyenlerim, sevenlerim var. Ama geri kalan bir... Camiya bazında, cemaatle, ya hocam senin bu kadar 40 senedir ihtisasın var. Tecrüben var, bu kadar olaylarla başına gelmiş. Ya yani bir iş yapalım, bu gençliğimizi ensin et, nasıl muhafaza ederiz? Ne arayan var, ne soran var, ne talep var. Biz şey diyoruz ya bir araya gelip şey edelim. Aman hocam, bırak kim sapıtırsa sapıtırsa. Sana ne bize ne, bizim Şeyh Kavsa Azam, öbürü diyor benim Şeyh Kutbul Ekber. Tamam, tamam da, Meşayih bize Evliya Allah bize koyverin bu milleti gitsin nereye giderse demediler ya. Bize dediler tasavvufa davet yasaktır. Tasavvufta davet caiz değildir. Efendim kimseye bizi bu şekilde efendim e, zikir öğretiyor, ders veriyor. Bizi tanıtmayın, bize insanları çağırıp getirmeyin. Ali Adr Efendi Hazretleri derdi kovarım sizi ya. Kovarım sizi böyle bizi bu şekilde efendim tarikata davet falan yapanı kovarım derdi ya. Biz İslam'ı anlatmakla mükellefiz. Milletin dini imanı şu anda zeval bulma telgisi. Allah kökte diyen adamları dinliyor bu gençlik. Şu anda biz bunu nasıl kurtarırız? Buna bakacağız ya. Benim şeyhime gel, benim kapıma gel, benim tanım. Böyle bir şey yok İslam'da. Bizim şeyhlerimiz, bizim büyüklerimiz bize böyle bir şey öğretmediler. Bizim Efendi Hazretlerimiz devamlı talebe okutun, medrese okutun. Hangi cemaattamış sormayın, hangi şuna... Hiç sormazdı. Giderdi Adıyaman'a şurada. İşte bir medrese... E sen, Bu adam nereye bağlısı sen ya? Hangi şeye bağlısı? Başkaları gibi haşa hiç sormaz. Müslüman adam derdi şurada bir Kur'an kursu aç. 2-3 tane talebeye Kur'an öğret. Bak bir sana hoca gönderelim. Sen de bunu efendim burada e, buranın yerlisisin sahip çık. Bu şekilde bütün Türkiye'de dünyada Efendim bu usulle hizmet etti. Sen hocama ben biliyorum. Başka hep cemaatlerden insanlar Kur'an kursu açtılar. Efendi Hazretlerinden hoca istediler. Sen bizden misin? Sizden misin? Şu, ben böyle bir şey duymadım ya efendim. Nereye gidiyoruz? Biz Ehl-i Sünnet ve Cemaat merkezinde birleşmezsek hepimizi ham edecekler yani. Bir lokmaya bir lokma lokma zaten böldüler. Yenmemize ramak kaldı. Biz itikadımızı koruyamayız. Bu cemaatler üstü Ehl-i Sünnet içinde Düz kimlik ehl sünnet olmak kaydıyla hiçbir şuculuk buculuk yapılmaksızın bu milletin ecdadımızdan, Osmanlı ecdadımızdan, Maturidi ekolümüzden, Eş'ari de buna dahil, Şafi, Hanbeli, Maliki hepsi ehl sünnet. İtikatta da Eş'ari de bu ehl sünnet, Maturidi ise Çünkü Doğu, Güneydoğu Seydalarımız, Şehklerimiz, Allah başımızdan eksik etmesin, oradaki büyük varlığımız, kıymetli, değerli varlıklarımız var, onlar Eş'aridir. hiç aramızda fark yok. Hep Sünnet'iz yani. Hep Elüsnetiz. Bak doğudan bana dünya kadar tebrik, teşekkür, bütün şekiller, şeydalar, yazılarla gönderiyorlar. Yazılar böyle. Sen Elüsneti müdafaa ediyorsun neden? E Maturidi Şafi farkı yok da Hanefi Şafi fark etmez ki. Hep Sünnet'iz yani. Mesele budur. Mesele budur. Burada Türk Türk zaten e, Haşa İslam'da kafa tasçılık, ökçülük yok. Ya e dolayısıyla biz burada sağlam akideyi, Ehli Sünnet inancını nasıl muhafaza ederiz? Benim derdim budur. kimseyle şahsi hesaplaşmam yok, nefsi kapışmam yok. Müşteri e, efendim kaptırım diye bir sorunum yok. E, onu dinleme, beni dinle diyerekten kendimi öne çıkartmak diye Allah şahit olsun bir derdim yok. Tek derdim Kur'an Sünnet ehli Sünnet el cemaat. E, bu nasıl muhafaza edilir? Bu gençlikte buyduk. Ondan sonra herkesin yoğurt işini sevebilir. Bir alime dinlemeyi daha çok. El olduktan sonra istediği alime gitsin, istediği mürşide gitsin, istediği zata gidebilir. İşte el olduktan sonra dört fıkıh mezhebi içinde istediğine intisap edebilir. Öyle ya ben Şafiyim, ben Malikiyim ne demek yani? Ama yeter ki mezebini bil. Mezebini internetten alma, Google'dan alma yani. Mezebini kendi alimlerinin kitaplarından al ve alimlerin ağızlarından al. Huzre-i Memlefa'i der. Yani i̇lmi alimlerin ağızlarından alın diye emrediliyor. Niye bu kadar insanlar 3 ay 5 ay bir hadisin kaynağını bulmaya gitti gidiyorlardı? Niye bir mesele, bir fıkıh meselesi için efendim 5 ay 10 ay gidiyorlardı, izzetle dönüyorlardı, birkaç gün ders okuyup da dönüyorlardı. Okuyandan okuyandan okuyandan her yerde adam vardı. Ama ilk kaynaklara inip ilk kaynaklara inip yani sen kimden duydun, o kimden duydu? O adam sağ mı, sağ? Her şeyini feda edip o ilk raviyi buluyorlardı. Bu bu neden? O, o zaman kolaycılık Yani dinde kolaycılık olmaz. Dinini taklit, körü körüne taklitle almayacaksın. Ben sana bir delil söylüyorsam bak ayetini söylüyorum. Delil söylüyorsam sana hadisini söylüyorum. Bak İmam Gazali söylüyorum sana. İmam Maturi'den bahsediyor ya. İmam Bilhazen Şari'den bahsediyor. Böyle körü körüne ben böyle düşünüyorum beni dinleyin diye bir şey olmaz İslam'da ya. Onun için biz size Allah için bu dersler, bu itikat dersleri günümüzde çok önemli arz ediyor. Muhammed Hazretleri'nin de bu tenzih noktasında Allah Teala'yı mekandan eee ve cihetten ve yönden tenzih noktasındaki bu beyanları geçen 2 derse mutlaka dinleyin. Yani bundan evvelki 2 cuma'nın dersleri sitelerimizde var. Onları mutlaka dinleyin. Şimdi eee efendim derse gireyim. Eee böyle bir girizgah bazen icap ediyor teşvik babında. Eee ama eee ders zaten aynı konuda takip ediyorum. Allah Teala'yı cihetten ve mekandan tenzih Ondan sonra yani işte böyle Allah'tan hululden tenzihi. Hulul bir şeye nüfuz etmez, bir şeye geçmez, bir şey ona nüfuz etmez aşağı. Hululden tenzihi mesela. Hululiyye diye bir fırka var işte mesela. O sonra tekayyürden te tenzihi. İşte değişikliğe maruz kalma falan falan. Böyle yani inşallah işte şey Teala gözle görülür mü? İşte dünyada gömüze ahirette görülür. O nokta falan. Bunlar hep eee İmam Reza ibareleri düz yazmış ama şarih zeraati Şihler ne yapmışlar i̇şte bu şu iki paragraf şunu anlatıyor Çünkü şu paragraf bunu anlatıyor şimdi cihetten ve mekandan tenzih. ve, ve felvkalar Allah Teala arşın fevkündedir şimdi geçen derslerde de dedik Nurettin Yıldızın dediği gibi Allah Teala Haşa gökte değildir yani onun doğru görüş dediği gibi ikiye ayırmış ama sulandırarak gökte değil Peki arşın fevkünde midir fevkündedir Bak arşın fevkinde midir? Fevkindedir. Peki arş semavatın fevkinde midir? Yani arş göklerin fevkinde midir? Fevkindedir. Peki arşın göklerin fevkinde olması nasıldır? Mekanidir. Yani mekan ve cihet olarak göklerden üsttedir. Arşın, arş kürsünün fevkindedir. Ne demek bu fevkiyet? Mekanlı fevkiyet. Yani yön olarak üstündedir. Arş kürsünün yön olarak üst tarafındalar. Kürsü yedinci katın üstündedir. Yedinci kat altıncı katın üstündedir. Üstünde derken şöyle üstünde değil, şöyle kat kat değil. Soğanın zarları gibi. Böyle de olsa üstündedir. Çünkü üst zar alt zarı kaplamıştır. Peki bu mekanlı, cihetli, yönlü, tasvirli, temsilli, bak böyle yapıyorum. Bu fevkiyetler hepsi cisimlerle alakalı olduğu için Böyle de yaparım, şöyle de yaparım, her yaparım. Çünkü cisimden bahsediyoruz. Arş da cisim, kürşü de cisim, gök de cisim, yer de cisim. Burada yön verebiliriz. Buradaki fevkiyet mekanidir. Ama Allah Teala arşın fevkindedir dediğimiz zaman buradaki fevkiyet asla mekanla, cihetle, yönle, tarafla, mesafeyle, yüz ölçümüyle falan efendim, konuşulacak bir şey değildir. Şimdi Allah-u Teala arşın fevkındedir. Tamam. Ama bu nasıldır? Manevi fevkiyetle fevkındedir. Tamam mı? Şeyh Zerruk Hazretleri beyan ediyor. İmam Mekke bin Ebu Talib-i Kayravani beyan ediyor. Bütün Ehl-i Sünnet ulema İbn-i Abdilber beyan ediyor İbn-i Abdilber. Bütün Ehl-i Sünnet uleması bunu beyan ediyor. Ne diye beyan ediyorlar? Diyorlar ki fevkiyeti maneviyedir. Allah-u Teala'nın fevkiyeti vardır, bu manevidir. Ne demek manevidir? Yani Sen diyorsun ki sultan vezirin fevkindedir Vezirin fevkındedir demek üstünde oturuyor demek değildir. Belki sultan aşağıdayken vezir çıktı üst kata yani. Ama onun ne olursa olsun fevkındedir. Burada yine mekandan bahsediyoruz. Çünkü sultan da mekandır, vezir demek. mevlade bahsettiğimiz zaman mekan ve cihet söz konusu değildir. Ama bu fevkiyet de nedir? Ben size kısa bir Türkçe laf söyledim. Üstlük, üstlük değil üstünlük dedim. Üstlük değil üstünlük. Yani... Üstünlük güç bakımından, halebe bakımından, galibiyet bakımından, kudret bakımından. Uluv. Uluv de böyle. Tamam mı? Yükseklik değil, yücelik dedim. Bak bunlar benim yani Türkçe klişeler yaptım size birkaç zaman evvel derse de. Anladın mı? Yükseklik değil, yücelik dedim. İşte bunlar manevi e, ifade. Çünkü allah Teala hakkında cihet e, söz konusu olmadığından allah Teala arçın fevkındır. Ve fevka şey. Her şeyin de fevkindedir. Neden? Arş her şeyin, arş her şeyin fevkindeyse, Allah Teala da arşın fevkindeyse o zaman her şeyin fevkinde oluyor. Fevkinde ne demek? Mesela diyorsun yani Türkçeleşmiş ya bu bu bu bunun fevkinde. Ne demek? Bundan daha üstün. Üstün. Yoksa o onun altına koyduk, onu onun üstüne koyduk anlamında konuşmuyoruz. Türkçede bile bunu artık Arapça bir kelime Türkçeleşmiş yani hiç kimse bunu bunu bunun altına, bunu bunun üstüne diye bu bunun fevkindedir demiyor ya. Yani. Bu bundan daha üstün manasına geliyor. Türkçe'de bile. Yani istilahımızda bile. Şimdi mesela diyorsunuz. Ayet-i Kerime'de söylüyor. Fevka allah Teala kullarının fevkinde kahirdir. Bak kahir, Türkçe'de de kullanılıyor. Kahir ekseriyet diyorsun. Ne demek kahir? Ezici. Ezici güç. Yani ne demek? Yenilmez. Hep galip, hiç mağlup olmayan bir güç sahibi. Kahir. Allah Teala kullarının fevkinde kahirdir. Tamam. Bu ne demektir? Onları zelil kılıcıdır. Emirlerine boyun eğdiricidir. Öl de dediği kala yaşayabiliyor mu? Do dediği efendim e, hayat verdiği ölü kalabiliyor mu? Mecbur canlanıyor. Efendim yıkıl dediği ayakta durabiliyor mu? Ya dedi mi bulut yağdırmadan duram. Yani kullarından aziz ettiğini efendim Kimse artık zelille demiyor. Alçak ettiğini kimse itibar veremiyor e? Müzellil Zelil kılan manasadır Yoksa bu ka kahirdir Kullarının fevkinde ne demek fevkinde Aşağıdan intikal etti üst kata çıktı e Bizim anladığımız hissi ve mekani olanlar Bura at kat bunun bir üstü var onun bir üstü var mı e Burada Allah Teala kullarının fevkinde kahir olmasına Kim diyebilir ki aşağıdan yukarı geçti E o zaman nasıl üstlük manası vereceksin? Efendim, e, bu çok önemli. E, Enam suresinin ad kelimesinde daha birçok ad bu kahir sıfatı e, beyan ediliyor. Kudretiyle onlara e, galip olan manasında bütün ulema isti'la, yücelik, üstünlük, hakimiyet, bu manalar veriliyor. Yoksa intikal manası asla söz konusu değildir. Şimdi bak İmam Gazali sana öyle güzel anlatmış ki mübarek adam ya. Ben 40 sene anlatsam e, tek kelimeyle onun dediğini anlatamayacağım. Şimdi Allah Teala Arş'ın fevkünde midir? Fevkindedir. Her şeyin fevkünde midir? Fevkindedir. O her şey nereden başlıyor? İla tuhum-ı Toprağın tohumuna kadar diyor. Toprağın tohumu ne demek? 7 kat yerin yani atebemi'n-erz mislehunna. Yerde de gökler kadar 7 kat var diye ayet var. Yani bunun yedi katının dibine, merkezine in. Bunların hepsi şeydir, yani mevcuttur. Her şey mahlukattır, mevcudattır. allah Teala da bunların hepsinin fevkındedir, hepsinin fevkındedir. Zaten arşın fevkindeyse yerin tohumu ne olacak yani? E, tabii ki o zaten en altta kalmış. Peki nasıl bir fevkiyet bu şimdi? Bak, Müslümansan, eli sünnet olmak istiyorsan, asana hüccetül islam. İslam'ın hucceti Tamam mı? Kimse Nureddin Yıldız'a hucce İslam dememiş yani. Anladın mı? Efendim Süde dememiş, öbürü ne dememiş, binbaza dememiş, cambaza dememiş. İbn Abdülvehhab'a dememiş hiç kimse bu da. İmam Gazali bütün ulema evliya hucce İslam demiş yani. Şimdi İslam'ın delili sayılmış bu zat. Felsefeyi çökerten ilmi kelama felsefeyi katan katıp karıştıranları felsefeyle itikadık mezhebi İslamiyeti bozmaya çalışan bütün ekolleri yıkan adam yani İmam Gazali. Çok borçluyuz ona itikatımızda. Şimdi ne diyor şimdi fevkiyeten. Bir fevkiyet var ki bir yani şimdi Halef mezhebi de Ehl-i Sünnettir. Halefe göre Türkçe konuşuyorum yani. Halefe göre bir üstünlük ki diyorum yani. Yoksa Selef'in mezhebi burada üstünlük de diyebilir miyim? Diyemem. Çünkü selefin mezhebine göre kelime aynen muhafaza edilir. Kelime aynen muhafaza edilir. Manası Allah'a havale edilir. Fevkiyet, fevkiyet yani. Ama halefin mezhebinde tevil caiz. Onun için yani Türkçe'de değiştirebiliyorum o kadar. Çünkü el üstünette iki ekol. Selef, halef. Şimdi bir üstünlük var ki bak üstlük demiyorum aşağı bak. Çünkü halefin mezhebinde de üstlük diyemezsin. Ne selefte ne halefte cihet üstlük diyemezsin. Tamam mı? Selefte üstünlük de konuşamadı. Fevkiyet diyeceksin. Ölüm diyeceksin. İstiva diyeceksin. Ayette ne geçiyorsa o kelimeyi konuşacaksın. İlmini Allah'a havale edeceksin. İmam Malik dediği gibi efendim lügat manası burada verilmez. Efendim şeklini keyfiyette verilmez. Şekilde verilmez. Allah bilir diyeceksin. Bu tamam. Ama halefe göre bir lügat manası veriyorum. Öyle bir üstünlük ki La tezidü o üstünlük onu artırmıyor. Kurben yakınlık bakımından iler arşı arşa daha ve semai göğe. Şimdi Allah Teala arşın fevkinde mi? Fevkinde. Dolayısıyla her şeyin fevkinde mi? Fevkinde. Ama o fevkiyet ne yapmıyor onu? Arşa da yakınlığını artırmıyor. Göklere de yakınlığını artırmıyor. Cihet ve mekan olsaydı bir üst kata çıktıkça göğe daha yaklaşıyorsun. Ve abiler şimdi ne diyorlar? Dağın üstündeki namaz kılıp dua edenin, dağın altında dua edenden Allah'a yakın olmadığını kim söyleyebilir diyor ya? Tabii ki dağın üstündeki daha yakın diyor. Şu işi görüyor musun yani? Şu işi görüyor musun ya? Yunus Aleyhisselam balığın karnında, denizin dibinde, Mevla'yı tecellisine mazar oluyor, mevlaya hitap ediyor denizin dibinde. Sen diyorsun ki dağın üstüne çıkarsan daha yakın olursun yani. Bunun bununla ne alakası var? Bak şimdi... Zaten Allah-u Teala hepimize yakın değil mi? Biz kulumuza şah damarından daha yakınız buyur muyum? O zaman yukarı çıkmakta ne arıyorsun? Biz aşağıdayız. E ben şimdi denizaltıyla denizin dibine insem Mevla yine bana şah damarımdan daha yakın diyor. Bana demiyor ki bana yakın olmak için biraz da yukarı çıkın. Mevla demiyor ki arada bir yukarı çıkın. Mekke çok mu yüksekte bir yer yani? Herkesi Kâbe'ye davet ediyor. Allah'a en yakın tavaf yani yeri, harem-i şerif yani. Orada en yüksek yer mi o zaman? Bize derdi ki, ayda bir senede bir Himalaya'ların tepesine çıkın da bana yaklaşın der. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Ben kuluma şah damarından daha yakınım diyen bir Rabbimiz var. Sen yakınlığı nerede arıyorsun? Yukarıda mı arıyorsun yani? Onun için Allah arşın fevkündedir ama o fevkiyet onu arşa, onun arşa yakınlığını artırmaz. Göğe de yakınlığını artırmaz. Allah arşa yakın mı? Arşa arştan yakın. Göğe yakın mı? Göğe gökten yakın. E bana yakın mı? Bana da benden yakın. Ben Ölünün yanında duruyorsunuz diyor. E aranızda yan yana şu kadar adam ölüyor. En sevdiğin elini tutmuşsun böyle. Ağzına yapışmışsın böyle ona böyle üzülüyorsun ölüyor diye falan. Ben sizden daha yakınım diyor. Nasıl olacak? Ben sizden daha yakınım diyor. E o zaman Allah Teala arşa arştan yakın, bana da benden yakın. Bana da şah damarımdan yakın. O zaman efendim Allah Teala'nın arşın fevkünde olması onun arşa yakınlığını artırır mı? Niye artırırsın? Artırılmaya müsait bir şey yok ki. Bana benden yakın olan bir zatın, ben ona yaklaşmak için ne, kaç metre yukarı çıkmam lazım yani. ve ayet işte. Vehabisi bitti işte ya. Ve abim kaldı ya. Onunca arşa yakınlığını artırmaz, göğe de yakınlığını artırmaz. Kemal'a teziyi Şu ibareye bak ya. Artırmadığı gibi hu Allah'ımızı burda uzaklık bak anil arzı yer yüzünden ve senâ toprağın altından. Peki şimdi Allah'ın arşın fevkünde oluşu Allah'ı yerden uzaklaştırır mı? Haşa. Topraktan uzaklaştırır mı? Nasıl ki benden uzaklaştırır mı Allah? Haşa. O zaman Allah arşın fevqindedir ama Vehhabi Selefi anlayışı gibi mekan ve cihet ve taraf ve yön bakımından değildir bu fevkiyet. Bu üstünlük fevkiyetidir. Üstlük fevkiyeti değildir. Bu yücelik ülvüdür. Bu yükseklik ülvü değildir. Öyle olsaydı arşa yakınlığı onu yerden uzaklaştıracak da. Halbuki Allah'ın fevkiyeti var ama ne onun arşa yakınlığını artırıyor ne de onun onu yerden uzaklaştırıyor. Çünkü neden? Arş arştan yakın, yere yerden yakın. E sen ama mekan verirsen ne oluyor? Bir mekan ve cihet verdiğin zaman oraya yakınlık arttıkça aşağı taraftan uzaklığın artması icap ediyor. Çünkü cisimlerde konu budur. Sonradan yaratılan bütün eşyada, bütün mahlukatta ve bizlerde bizim anlayabileceğimiz, bizim gördüğümüz her şey budur. Bir füze atıyorsun, uyduya bir bilmem ne atıyorsun, yukarı doğru gittikçe uzayda, Aşağıdan uzaklaşması lazım yani. Bu cisimlere mahsus bir şey. Sen şimdi hem uydu yukarı doğru gidiyor hem de yerden uzaklaşmıyor. Böyle bir mantık olabilir mi? O zaman allah Teala'ya yukarı cihet isnat ettiğin zaman aşağı yerden uzaklaşıyor demiş oluyorsun. Uzakta kaldı demiş oluyorsun. E ben şah tamanda Her şeye her şeyden daha yakınım diyen allah Teala'ya. Nasıl yukarıda diyebiliyorsun? Çok önemli. Çok güzel söyledi değil mi? Acayip söyledi ya. allah Teala bak arşın fevkindedir. Her şeyin de fevkindedir, Ama öyle bir fevkiyettir ki bu ne onun arşa göğe yakınlığını artırır ne de onu yerden ve topraktan uzaklaştırır. Ne demek oldu o zaman bu? Senin anladığın gibi üstlük efendim e, yükseklik söz konusu değildir. Üst söz konusu değildir. Bu Her şeye her şeyden yakın olan Allah-u Teala'dan bahsediyoruz. Belhüve O Allah Celle Celaluhu Rafi'ud-deracat Mertebeleri yüce olandır. Anil arşi Arştan da münezzeh Arştan da yüce Tamam mı? Arştan münezzeh derken yani Rabbul Arşı lazım. Arşın Rabbi. Arşın Rabbi de benim de Rabbim yani. Benim de Rabbim. Ama şimdi Kendini methederken Ahmet'in Rabbi demiyor da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 Onun için allah Teala arştan münezzeh dediğimde ne anlatmak istiyorum? Arşta oturmaktan, orayı mekan tutmaktan münezzeh. Çünkü neden? Ya ben buraya oturduğum zaman, aa oturdum, sağımda kaç santim kaldı, solumda kaç santim kaldı? Ya ben bunu tam kaplarım, ya ben bundan eksik kalırım, ya da sandalye küçük gelir, benim sağım solum biraz taşar yani. Bunun başka izahı yoktur. Oturdu dediğin anda cülüs ve istikrar, Yani yerleşme manası verdiğin zaman direktmen allah Teala'yı cisim e, kategorisine soktun. Yani kategori gavurca konuşmayalım. Cisim tasnifine e, dahil ettin. Cisim tasnifine. Ne demek tasnifi? E çünkü neden? Bu arştan haşa ya konuştuğumuz laflara bak ya küçük mü geldi? Büyük mü geldi? Tam mı geldi yani? Dördüncü şıkkı yok. E, arş cisimse başı sonu var mı? Var. Var. Bütün alemleri kaplamış ama yine de başı sonu var mı? Var. Çünkü yaratılan her şeyin bir điati ve nihayeti vardır. Öbür türlü haşa başı sonu olmayan ancak Allah Teala mahsustur o. Yaratılmışsa mutlaka boyutu vardır, sınırı vardır. Bütün alemleri kaplasa da bittiği nokta vardır yani. Bittiği nokta vardır. Sonsuzluk Allah'a mahsus. E, hal böyle olunca o noktaya geldiğinde başı ve sonu olan bir mahluk, mahluku Allah Teala'ya mekan ve mahal yaptığı anda göktedir. Arştadır, istikrar etti, yerleşti işte Nurettin Yıldız'ın tasvip ettiği bir görüş o da. Bu noktaya geldiğin zaman sen oldun mücessime fırkasından, el-i çıktın. Ne demek mücessime? allah Teala Teala'ya cisim sıfatları istat eden fırka. 72 sapık fırkadan biri de mücessimedir. İbn-i Teymiye mücessimedendir diyor Zaidül Kefsiri Hazretleri. Bunu açıklıyor zaten. Onun için itikadımıza mukayyet olalım. İtikadımıza mukayyet olalım. Efendim, ve Allah Teala bununla beraber, bununla beraber ne demek? Yani ne arşa yakınlığı artar, ne yerden uzaklığı artar arşa. Nedir? Karibun min kulli mevcud. Var olan her şeye yakındır. İsterse yedi kat yerin dibinde olsun, isterse arşın e, fevkinde olsun. Efendim. Sidretül Müntaha'da olsun. Cibril Aleyhisselam'a yakınlığı neyse bana yakınlığı aynıdır. A maneviyatım Cibril makamındayım diye demiyorum aşağı. Allah'ımın bana yakın, benim Allah'ıma yakındığımdan bahsetmiyorum. Benim manevi yakınlığım manevidir o zaman. Resulullah sallallahu aleyhi ve manevi yakınlığıyla senin benim bir şeyimiz bir mi yani? Ama Allah'ımızın yarattığı şeylere nispetle kurbiyeti, yakınlığı ki bu manevidir. Böyle metrelik, mesafelik değildir. Bu yakınlık her mevcuda nispetle eşittir. O zaman Arşın üstünde altında yerin dibinde ne fark kaldı? Geçen ne anlattık? Yunus Aleyhisselam diyor Resulullah Aleyhisselam denizin dibinde la ilahe illa ente, sensin ancak dedi Allah'a hitap etti. Ben de Miraç'ta en tekemasine sen kendini övdüğün gibisin ben de sen dedim diyor. Ben Miraç'ta arşın fevkinde sidretül Münteada, cennetül mevada Allah'a sen diyorum. Yunus Aleyhisselam da denizin dibinde dünyanın en derin yeri yani denizin dibine balık çöktü yani. Orada da Allah'ımıza sen diyebiliyor. Niye? Allah'ımızın her mevcuda yakınlığı eşittir. Çünkü sen kime denir? Karşındaki muhataba denir. Bu kadar. Yani bunu anlamayacak ne var? Bunu anlamamak için çok mu okumak lazım ya? Allah muhafaza ya Rabbi. Onun için e, bu mekansızlık kesindir. Şimdi çok güzel bir beyit var e, o beyti de. Çok beğendim de o beyti okuyayım yani şerhten. Allah Teala cihetlerden münezze olduğunu da ne güzel söylemişler ya. Efendim, Allah rahmetiyle muamele etsin bu bu beytin sahibine. diyor. Intakul kayfe fakat mazaltuhu. Et takul ayna fekad rumtel hulul. Wala ayna wala kayfe lehu wa huwa rabbul kayfi wal kayfu yahul. Wa huwa fawqa al fawqi Az da Allah lazım diyecek yani cahil olsa adam ayet zannedecek yani. Ne kadar güzel söylemiş değil mi? Çok güzel söylemiş. Diyor ki allah Teala hakkında nasıl diye sorarsan şekil sormuş olursun. allah Teala şekilden mürezze ettir. Neyse kemiz değil şey çünkü ayette diyor ki bana benzeyen hiçbir şey yoktur. E senin ben, senin söyleyeceğin neyse hepsi, her birinin bir şekli var. E ben hiçbirine benzemem dediğine göre neye benzeteceksin yani? Senin gördüklerinde, duyduklarında, işittiklerinde, düşündüklerinde, hayal ettiklerinde misli yok ki. Neye uyarlayacaksın yani? Peki, nerede dersen diyor, o zaman Allah'a da bir mekana yerleşmekle sıfatlamış olursun. Çünkü nerede dedim mi, bir mekanın içine nüfuz et. Bak ben burada oturdum, şimdi ne oldu? Mekanda sınırlı kaldım yani. Buradayken bak, orada olamıyorum. Mekan beni sınırladı, bura beni sınırladı. Yani iç, ben buraya dahil oldum. Allah Teala hakkında... Nerede de sorulmaz, nasıl da sorulmaz. O nasılların da Rabbi, niçinlerin de Rabbi. Anladın mı sen? Şekillerin de Rabbi, neredelerin Çünkü neden? Şekiller devamlı değişkendir, intikal eder, tegayyüre tabi olur. Ondan sonra döner, dönüşüme maruz kalır. Hiçbir şey sabit durmuyor. Zaman aşımından, şundan, bundan etkileniyor görmüyor musun? Ne dağlar ne taşlar Eski dağlar mı yani kaç yüz sene evvel gitsin Baksan dağı tanımazsın Her şey değişiyor yani Onun için sen nasıl Allah-u Teala hakkında nasıl diyeceksin Efendim nerede diyeceksin haşa Allah-u Teala fevkinde fevkinde Allah-u Teala'nın Allah-u Teala'nın fevkinde hiçbir şey yoktur allah Teala her ilmiyle Kudretiyle İlmiyle her yerde Hazır ama zatıyla Bütün mekanlardan ve cihetlerden Münezzehtir Evet, zatıda sıfatları da yücedir ve alidir ve münezzehtir. Onun sıfatları benim bu dediklerimden de münezzehtir diyor yani. Ben yine diyor beceremedim anlatamadım. Çünkü mahluk akılla yani yaratılan bir beyinle yaratanın hakkında konuşmak ancak onun bildirdiği kadarla sınırlanabilir. Onun da bildirdiği son noktaya gelip tosladığında neyse kemizliği şey ona benzer hiçbir şey yoktur. Orada dur yani. Ve lem yekülle küfvene haddiyosana zaten. Her namazda kulübe Allah okuyorsun. Hala konuşuyorsun ya. Onun dengi, naziri, benzeri, misli yoktur. Oturdu dedin mi her şeye benzettin ya. Daha ne konuşuyorsun? Evet. Şimdi. Vehüve. Evet. Vehüve Allahü Teala. Ve tekaddes Hazreti. Bak daha yakındır kime? Lil abd kuluna. Min habelil verid. Şah damarından daha yakın. E ne oldu şimdi o zaman? Ve <gülüyor> akrabiliğin Şah damarından, can damarından, işte o koptuğu zaman canın çıkıyor yani. Şah damarı ne demek? Senin yaşadan da var. Yani senin özünde yani. Sana ondan daha yakın. Ve ala kulli şehit, o her şeye hakkıyla şahittir, ilmiyle, ilminden kaçan hiçbir şey yoktur. İlmiyle, kudretiyle, yönetimiyle, yüceliğiyle, istihlasıyla, istihkamıyla, tedbiriyle, takdiriyle. Bak, fevkiyet bunlardır. Ulübde bunlardan bahsediyor. Tamam mı? Yoksa mekanla, zamanla, cihetle, yönle, tarafla Allah Teala'nın ne zatı, ne sıfatlarının alakası yoktur. O her şeye hakkıyla şahittir. Her şey onun kaza ve kaderi takdiriyle meydana gelmektedir. Evet, tamam. Ne buyur evellem yek fi rabbike ene ala kulli şey şey. Senin Rabbin her şeye şahit olması, eee Rabbine, Rabbinin yüceliğini anlaman bakımından delil olarak sana yetmez mi? Evet. Muhit sıfatı da var. Hep bunlar da ilmihi. Elan bi kulli şey muhit diyor. Adde. Ne diyor Allah Teala? Her şeyi muhittir. Muhit ne demek? Kürtçede kullanılıyor. Bizim muhitte şöyle var. Muhit demek seni çepeçevreleyen, kuşatan çevreleyen, kuşatan mıntıkaya sen mesela sen sarı yerlisin sarı yer senin ne oluyor muhitin oluyor ne demek o mıntıka seni e, çevrelemiş yani senin sahan orası allah Teala diyor ben her şeyi muhitim ne demek çepeçevre kuşatmışım diyor her şeyi çepeçevre kuşatmışsın sen saadet diyorsun ki arşta oturuyor haşa e Allah göktedir diyorsun allah Teala diyor ki ben her şeyi kuşatmışım her şeyi kuşatana sen arşta mekan nasıl istat ediyorsun Gökte, göke, göğün içine nasıl sınırlıyorsun yani nasıl sınırlıyorsun her şeyi kuşattığına ayet var Her şeye varlıklarından daha yakın olduğu kaç tane ayette söylüyor. O zaman nasıl ki kuşatması, ihatası, tamam mı? şahadeti, şahitliği şimdi. Ha, şahitliği, ihatası, kuşatması yönetimden bahsediyor, ilminden bahsediyor, güç yetirmesinden bahsediyor. Ha, o zaman fevkiyet de istilasından, yüceliğinden bahsediyor. Yüksekliğinden bahsetmiyor yani. Sen ihatada her şeyi kuşatmış beni kuşatmış derken işte beni böyle sanmış bizim evi böyle kuşatmış diyemiyorsan arşım fevkındedir dediğin zaman da orada kaldı oturdu yerleşti mekanı oradır buraya inmez diyemezsin yani. O zaman sınırlayamazsın. Her şeyi kuşatanı sen nasıl muhat yapıyorsun? Muhiti nasıl muhat yapıyorsun yani? Kuşatanı gökleri yerleri arşı ihata ettiğini bir külli şeyin diyor. Arş da şey, sema da şey. Her yaratılmışı ben ihata etmişim diyor. Peki sen gökte diyerek ki gök arşın kürsünün de altında. Gökte diyerek nasıl muhitim diyen Allah'a muhat yapıyorsun. Onu kuşatılmış yapıyorsun. Yani kürsü ve arş Allah'a ihata ediyor. Haşa ve kella. Bu nasıl bir safsatadır yani. Nasıl bir safsatadır. Nasıl bir itikatsızlık. Nasıl bir yani. Her şeyi çepeçevre kuşatmışım ayetini görmüyor musun? Bu ayet muhkem ayettir. Müteşabih değil ki. Senin dediğin alel arsistevan müteşabittir. Bu ayet muhkemede. Her şeyi ihata etmişim diyor. Her şeye yakınım diyor. E peki bu, bu yakınlığı ve kuşatmayı nasıl izah edeceksin? Sen her şeyi kuşatan zatı bir göğün içinde sınırlandırdın, kuşatılmış yapıyorsun. Asla Allah Teala muhittir. Asla Allah Teala muhat olamaz yani. Gökte diyenler Allah'a muhat, ihata olunmuş bir şey demiş oluyor. Haşa ve kella, sümme haşa ve kella. Kurban olduğum sana Allah'ım. Son nokta, bu bahsinin son noktası. La yumâtilû, denk olamaz kurbehu Allah'ın yakınlığına. Kurbul etsem, Allah'ın yakınlığı cisimlerin birbirine yakınlığına benzemez. Ne demek? Ben buna yakınım. Ne kadar? Aramızda kaç santim var? Ölçeriz. Mesafeyi koyarız yani. Şuraya ne kadar yakınlığım? Şu kadar mesafe değilim. dünyanın bir ucuna uzaya kadar ölçebiliriz, biçebiliriz kim nereye ne kadar yakın yani. Ama cisimlerin birbirine yakınlığı Allah'ın yakınlığıyla benzetilemez. Mevlamızın yakınlığı e, mesafe bakımından e, ölçülemez yani. Çünkü neden manevidir, manevidir onun yakınlığı. Nasıl anlayacağız onun yakınını? Sana can şah damardan yakınım diyor ya. E sen ruhlan yaşıyorsun, ruhun çıktımı canın çıkıyor işte yani. E ruhunu kim mi yaşatıyor? Allah Teala. Ben sana şu an ruhundan daha yakınım diyor yani. Halbuki ruh bizim içimizde şu anda bütün becenimiz ruhla çalışıyor. Ruh çekildiği anda daha ayak baş tırnaklarından başlayıp çekilme boğazdan çıkıyor yani. Ama ben sana o ruhundan da yakınım diyor sen anlasana. Ama bu yakınlık manevidir Sen içine girmiş değil haşa. İşte o fevkiyet de manevidir onun üstünde oturup aşağı inmiyor değil haşa. Anlıyor musun? yakınlığı cisimlerin yakınlığına benzetilemez. Kemala tımazilu zatu zatul eşya. Zatı da cisimlerin zatına benzetilemez. Yani cisimlerin birbirine yakınlığı mesafe ile olur, ölçümle olur, santimle olur, metreyle olur. Bunların hepsi sonradan yaratılanlara ait özelliklerdir. Allah Teala bundan münezzehtir. Evet. Sen şimdi Allah Teala her şeyi kuşatmıştır derken o kuşatmışlığı, o yakınlığı her şeye şah canından, özünden daha yakınım derken, bu ayetler muhkem iken, sen bunlara gelip de içime girdi diyebiliyor musun aşağı? Hah. Ne diyorsun? Manevidir. Hiçbir şeye benzemez diyorsun. O zaman arşın fevkinde oluşu da, efendim, e, nedir? E, bu fevkiyette, e, bu uluv, bu yücelikte, manevidir. fevkiye maneviye vardır. Cisimlerin, Şahsına Allah Teala'nın zatı benzer mi? Benzemez. Leşe kemişlişe ayet zaten. Nasıl ki cisimlerin varlıklarına, müşahede edilen görüntülerine, suretlerine, şekillerine Allah'ın zatı benzemez. Cisimlerin birbirine yakınlığına, birbirinin üstünde altında oluşuna da Allah Teala'nın fevkiyeti, kurbiyeti, meyyeti. küfe ve mahkümeyne diyor. Hadi bir ayet daha yani okudukça çıkıyor zaten. Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir diyor. Me'iyet beraberliği nasıl anlayacağız abi? Arşın fevkinde diyorsun. İşte. Nasıl ki beraber, me'iyet beraberlik, kurbiyet yakınlık, ihata kuşatma, kuşat kuşatması. Bütün bunlarda mesafe verebiliyor musun? Ölçüm verebiliyor musun? Şekil verebiliyor musun? Örnek verebiliyor musun? O zaman fevkiyet de. Aynı şekilde ki alel arşiste arşa istivası hepten müteşabitir. Bunlar yine muhkemdir. O zaman ne diyorsun? Kudretiyle, yönetimiyle, gücüyle, ilmiyle, şehadetiyle, ihatasıyla, kuşatmışlığıyla, kavramışlığıyla Rabbimiz tebâreke ve teâlâ eşyaya her şeyden yakındır. Her şeyle beraberdir. Her şeyi kuşatmıştır. Her şeyi her şeyin zatından daha yakındır. Efendim her şeyin fevkündedir. Arşın da fevkindedir, her şeyin de fevkindedir. Bak kattadan her şey koyduk şimdi. Bir şeyin halim, her şeyi bilmesi, e, bir külleyi şeyin muhi, her şeyi kuşatması bak. Her şeymez, her şey ne demek? Bütün yaratılmışlar buna. Arştan ferşe, yerin dibine kadar. Bütün bu mahlukat şeylere eşya şeyler. O zaman her şeyi kuşatmış, her şeye yakın, her şeyle beraber, her şeyin fevkinde. Bak fevkindedir, geldik getirdik konumuz nokta son nokta fevkinde. Ama Zatına benzeyen zat olmadığı gibi Yakınlığı da bir şeye benzetilemez Fevkiyeti de bir şeye benzetilemez Kuşatması da bir şeyin kuşatması da benzetilemez Efendim Allah Teala'nın Zatına benzeyen hiçbir cismin Zatı yoktur Allah Teala'nın bu sıfatlarına benzeyen Hiçbir e, varlığında sıfatı yoktur Yakınlığının da şekli yoktur Fevkiyetinin de şekli yoktur Şekli olmayana sen hala Nerede soruyorsun yani Adama diyorsun Yani yel değirmeni adam hala diyor ki anladık yel değirmeni suyu nereden geliyor diyor. Yahu yel değirmeni demek rüzgarlan dönüyor demek. Rüzgarlan dönüyor diyorum sen hala suyu nereden geliyor diyor. Anladık diyor yel değirmeni diyor yine yine diyor ki suyu nereden geliyor diyor. İşte böyle kafa basmaz adamlarla da uğraşmak da çok zor yani çok zor. Adama diyorsun leş etmişti şey velen mi kulluk kufanı benzeri yok diyorsun zatına zat benziyor mu? yok diyor e sıfatına da sıfat benzemez diyorsun tamam anladık ama diyor nerede diyor yani e ben böyle bir şey adama ne anlatacaksın ya? gel anlat bu mücessime fırkasına yani. İşte Numan Ali denen adama sormuşlar yani işte Allah nerede o da şimdi gökte diyecek de esas o kafada diyemiyor yani açık vermemek için topluma o da çünkü vehhabi selefi hakidesine ne diyor ya böyle sorular Allah'ı yaralıyor haşa gel. cevaba bak şimdi Ne olacak? Sahabe sordu mu diye nerede olduğunu? Bu ne demek biliyor musun? Allah mekandan münezzeh nerede diye sorulur mu desene yani. eli i̇şte sünnet olsaydı ne cevap vermesi lazım? Allah nerede sorana? Ne biçim soru soruyorsun kardeşim? allah Teala bütün mekanı zamanı yaratan Rabbimizdir. allah Teala mekanla zamanla sınırlanır mı? Mekandan münezzeh ettir eli ehli sünnet olacaktı. Şimdi göktedir de diyemiyor, yani tam ve vehabiliği açıklayamıyor. ...öyle bir cevap veriyor ki... ...ya sahabe böyle şeyler sormaz... ...sahabe niye sorsun yani... ...Allah'ın her şeyde münezze olduğunu bilmiyor mu... ...sahabe neyse kemisliği şey okumamış mı yani... ...sahabe ayet mi bilmiyor yani... ...ondan sonra... ...böyle şeyler sormamak lazım... ...mekandan münezzeh dememek için... ...gökte de diyemiyor... ...orta yollu bir şey yapmış... ...ne diyor... ...böyle sorular sormamak lazım... ...yani sormamak lazım ne demek... ...bir yeri var ama... ...nerede olduğunu sormamak lazım mı demek istiyorsun yani... ...bu adam dinleniyor... Türkiye'ye çağrılıyor. Efendi konferanslar verdiriliyor. Hal böyle olunca millete hangi inanç empoze edilmek isteniliyor? Hem de dışarıdan ithal selefilerle beraber. Buraya dikkat edeceğiz. Allah Teala itikatlarımızı muhafaza eylesin. Allah Teala tecsim akidesinden, teşbih akidesinden ve sair fırk-ı inançlarından cümlemizi muhafaza edeceğin zürriyetimizi, çocuk çocuklarımızı, sevenlerimizi dinleyenlerimizin de itikatlarımızı Rabbimize emanet ediyoruz. Rabbim mahdleri razı etmez cümlemizi inançlarımızı bize bağışlasın. Ölürken de, dirilirken de, huzuruna çıktığımızda, ona kavuşurken de, mekanda bünez olduğu halde kurban olduğuma bu ehlesünet akidesiyle kavuşmayı cümlemize müessir eylesin. Amin. Bu dersi dinleyenlere, dinletenlere İnsanlara tebliğ edenlere, herkesin itikadını korumak için onlara ulaştıranlara da Allah Teala inançlarını muhafaza noktasında, zürriyetlerinin de inançlarını muhafaza noktasında özel yardım eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve